Bu sureyi fasyilatın sonlarında kalmıştık, ben öderim. 30 dakika mı yakadır? 29 Öyle mi? Evet. 20, 8'den başlayalım. 4.5'ye 4.5'ye Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın düşmanlarına olan cezası budur. Bu dedi ateştir. Ateş. Bizim ayetlerimizi, Kur'an'ı, Kur'an ayetlerin çoğudur Ayetler topluluğu kuran kelimesi. Kerim'dir. ki bir ayet. Değil, ayetler deyince Kuran kelimesi. bizi ayetlerimizi bile inkar olarak silmiş ede geldiklerin cezası olarak orada cehennem onları ebedi bir yoktur yani Allah'a inkar edene Allah'ın e, her, her ne şekilde karşı Allah'a düşman edenlerin yurdu cehennemdir. Cehennem ve haraha yanan bir yerde e, tasavvur edebilirsiniz. Bir vicdan azabı da cehennemdir. Düşünün. Bir. Hatta bir diş ağrısı bile bir cehennemdir bence. Ateş. Aynen. Aynen var. Bakın, bir cehennem azabı, bir diş ağrısı bile, bir vicdan azabı bile bir bir tekir kedim vardı. Top attım, küçük. Hayvan ayak şey acımış. O miyav miyav diye kaçaraktan hala gözünün önünde deve gelmedi bir daha. Ah azabını çekerim. O küf edenler cehennemde ey Rabbimiz cinden ve insandan bize saptıranlara göster. Bizi de onları ayaklarımız altına alalım. Atı adam üstüne geçmiş artık. Niye ağlasın akıl fikir vermiş? Niye sattın ki? Ta ki en aşağı tabakada kalanlardan olsunlar dedi. Diyecekler. Dedi, dedi yani dili geçmiş zaman denemiş bir şey var zamanlarda. Burada aslında diyecekler fakat mutlaka olacak, olacağı için olmuş gibi Allah onu orada anlatıyor olacak demedi, oldu diyor e, hakikat Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğruluğa irtizam edenler doğrular denenler yok mu onların üzerlerinden korkmayın, tasalanmayın Vat onlara geldikleri cennete sevlin diye diye melekler iniş etti. Temel kubbsu bir şeydi. E, zamanında yapmış günahları bu kura indikten sonra Allah onları affediyor çünkü da eve Allah'ın e, kelamı onlara verilmemiş Allah'ın e, nutuklar ona verilmemiş bilmeden yapmışlar. Onları eğer insan hakları yemedilerse ceza yok. Ama insan haklarını insanlardan o haklı vermen lazım. onu helallaşmanı lazım. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Yani sizi dünyada kuracağımız gibi ahirette de beraberinizde bulunacağız. ...size şefaat ve ikram edeceğiz 7 müjde var. Siz, size burada çok yargılayıcı, çok esirgeyici Allah'tan başka bir fazla keren, faziletli edemede olmak üzere canlarınız neyi hoşlanırsa hepsi var. Size burada ne isterseniz hepsi var. Cennette yani cennetiklerin hayallerinden bile geçmeyen her şey cennette var. Cennet için insanlara Allah'a davet edenden kendisi de iyi amel ve hareketlerde bulunan, ben şüphesiz Müslüman'ın diyenlerden daha güzel sözcü kimdir? Müslümanlığı benimsemiş. O Müslümanmış. Ondan daha güzel tatlı olan kimse yok Allah'ın indinde. Her ne iyilik ne de her kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel haslet neyse onunla önle. Kötülük de önlenmez mi? Önlenir önlenir. Ancak önlenmenin de bir yolu vardır. Adam bir kötülük yapmış, az veya şu, Bunu ona güzel nasihat ederek doğru yolu göstererek doğru ona, ona doğru teşvik ederek de önlemek başka. Bir de ağzının bunu dağıtıp kan getirip ağzından burnundan bir de korkutarak önlemek başka. Biz İnsanız. İnsan, insandan anlar, insandan ara. onu yaptığı işin kötü olduğunu, insanlığa yakışmadığını, doğru bir şey olmadığını anlatmak lazım. Ya, kafasını, gözünü kırra kırra al. Korku daha da beterini yapar. Korku bir müddet geçer, daha küsünü yapar. Ama iyilik de yolu getirdiği zaman, İdeal şeyler kötü dolu. Yani bir bir çocuk mesela annesinden babasından saklı çikara içiyor. Kötü bir şey. Bu bu, bu çocuğu ağzı bu krallığına büyük bir de vazgeçtiğinde o korkusu patlıyorsa ana baba korkusu patlıyorsa zaman tekrar gider içer. Ama ona çikaran içkinin kötü bir şey olduğunu zararlı bir şey olduğunu güzel anlatırsan. O artık bile ona anne baba üstünde olması bile onu yapmaz. Anlatmak istemem bu. O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki sana dost olmuş görmüş. Güzel söz, iyi söz, kapalı kapalı Şimdi selam niye yaparız bizde? Ya olursa dördüne selam vereceksin. Ne dersem, biz aleykü selam, selam aleykü selam, günaydın de ya. ya de iyi günler de yakınlaş. Çünkü selam aradaki mesafeyi azaltır, kısaltır. Selam, selam esmadandır, esmalik olsun. Beden de Allah'tan selam ettik de iyilikle dilemektir. Selam verdiğin zaman, ben ki benden sana kötülük gelmez. Bana bununla emin olun. Hakikaten de o köyden, kan davası olan köylerde dahi, kanı olan köy, kan davası, bir bittiğin köye gittiğin zaman, selamun aleyküm dediğin zaman, o sana selam veriyor. Ardından selam veriyor. O köyden çıkana kadar, sana bir şey yapmaz, Ama köyden çıktığınızda buluyor, duruyor başka. Köy için sana bir şey yapmaz, Selam. Onun için herkese selam veriyor aslında. Aradaki, Mesafeyi kısaltalım, yabancılığı ortadan kaldıralım. Bu en güzel hastete sabredenlerde, bu he, başkası kavuşturamaz. Buna en büyük haz malik olandan kaynayıp eniş kirilemez. Eğer seni şeytandan gelen bir dürtüş bu şu diyor bana seni yani o güzel hastetme ve garisinden seni vazgeçsin şeytan şu, şu adamı diyor bunun malını al şöyle, şöyle böyle yap. hemen Allah'a sen Ya Rabbi sana sığın dem benim burada mahkûze buyur şeytanın şerinden sana sığın dünya Rabbi Allah rahmin Hazreti merak gelir çünkü o senin sığındığı hakkıyla eşidini, niyetini, selafını çok iyi birin ta kendisidir. Sen Allah'a sığındın. Allah senin kendisine sığındığını bilir. bilir. Allah alimdir. Allah, Allah bilmedi. Senin içindeki sığındığın da bilir Allah. Her şeyi bilir. Gece, gündüz, güneş, ay hep onun ayetlerindendir. Şimdi ayetin Lügatça manası Kur'an cümleleridir. Kur'an cümlelerine ayetlerdir. Ama ayet sadece onlar değildir. Ayetin Allah'ın her şey ayettir. Ayettir. <gülüyor> Kur'an da yaratılmıştır. O da, o da Demek ki ayet sadece Kuran cümleni değilmiş. Ayet Allah'ın yarattığı her şey ayettir. Siz ne güneşe ne aya secde etmeyin. Malum eskilen güneş, büyük kudu ona taparlarmış insanlar. Bir çok hayat veriyormuş ondan daha bir tabanca var mı? O orada panarmış. O battı. Ay şu gece karanlıkları ay aydınlatıyor. Demek ona onu onu Ona onu tabanca onu tabancaymış. Hatikki İbrahim bak Güneş'te güneş ya <gülüyor> tepeye çıkıyor bazi bu, bu Allah değil. ay diyor çıkıyor baziye bu da Allah diyor demek yani. Daha başka bir şey. Allah daha başka bir şey. Yağmur oto otos güzel rahmet ama biraz duruyor. Bu da Allah'ta. Allah aziz, aziz İbrahim. Hiçbir Allah'a göre değil. Allah Allah bunu. Yani e, bunlara, bu tabii kuvvetlere seyce etmeyin diyor Allah. Ne ay, ne güneşe, ne şun, ne buna seyce etmeyin. Seyce edecek başka bir şey. Bunları yaratan Allah'a secde edin. Bu secde ayetidir ama secde edeceğiz Secde edin. eğer ona ibadet edeceksiniz. Yani Allah'a secde etmek en iyi ibadet. Ve insan olmanın en büyük şey de odur. İnsanın en büyük anı Allah'a secde ettiği andır. Kendini Allah'ın karşısında sıfırıyorsun. Alnını topa veriyorsun. Allah'ın karşısında kulluğunu gösteriyorsun. Eğer buna karşı kibirlenmek isterlerse Rabbinin nezdinde yani önünde bulunanlar, onlar hiç usan, usanmayarak zaten kendisini gece gündüz tesbih ve tesbih edip durmaktadırlar. Allah'ı gece gündüz tesbih etmek Allah'ı anmak lazım süper Allah Allah de. ne dersen de içinde Allah olan kelimeyi anlar. Ne dersen de en güzel süper Allah. Süper Allah en yüksek ismi Allah'ın da birisi. İsmi Azam Allah'tır aslında. İsmi Azam Allah'tır. En büyük Allah Azam. Yani İsmi Azam derler ya, e, İsmi azam Allah'tır. Başka şey aramayın senin hakikaten boynu bükmüş, gördüğün arz da, arz, arz da boynu büküktür diyor bakın. Gördüğün arz da onun ayetlerindendir. Dünyada onun ayetlerinden. Arz, niye arzın boynu on Onda var Allah'a bağlı. Hepimizin boynu büklemiyoruz, Allah'tan bekliyoruz. İşte şey, yağmur yağdır Allah, yağmur, dünyayı yağmur yayınca dişirir, içindeki ağzını çıkar meydana otları, nebatları çıkartır, Fakat biz üzerine suyu indirdiğimiz vakit o harekete gelir, kabarır, toprağa yağmur yağdığı zaman bir mütastol güneşte bulunca toprak kabarır, İşi, hava gelen. İçindekileri meydan çıkartmaya başlar ne varsa içinde, o da bunlar, bitmeye başlar. Ona muhakkak can veren Allah elbet ölüleri de dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla kadirdir. Ölü dileyeceğiz, dirileceğiz. Ama o reenkarnasyon berası değil. Allah bizi hiç çoktan yarattı. yarattı Bir gaye için, bir şey için Allah bizi, kendinin bilinmesi için yarattı Allah. Sonra dünya hayatımız bir müddet sonra bitince ölecek miyiz? Tabi. Ama nasıl öleceğiz? Dünyada aldığımızı dünyaye bırakacağız, ondan aldığımızı gene ona geri edeceğiz. Allah'tan gelip Allah'a Allah gideceğiz. Ona ha, tekrar dileyecek misiniz? Tekrar dileyin, hemen yani yeni bir, bir hayat değil. Eski hayatın hesabına vermek üzere tekrar dinleyeceğiz. Ondan sonra hayat, ebedi hayat. ahiret hayatı. Çünkü o her şeye kadirdir. Kadir demek her şeyi yapabilir. Allah Bizim ayetlerimiz hakkında sapukla düşenler. Selamünaleyküm. Bizim ayetlerimiz hakkında sapukla düşene şüphesiz bize gizli kalmazlar. Allah iyide bir, kötüde bir kafanda ne varsa onu bilir. Kainatın ta başı varsa eğer, öbür başında da aklından bir şey geçse, bilir. Şimdi size bir şey söyleyeyim. <gülüyor> bu şeratçı böyledir. Şeratçı Allah. Ama bu yola zaman zaten muhakkak içinde olan zaten <gülüyor> insan kendi yaptığını bilmez mi? Allah bilir, e içindeki ona yol, yol var ya bilir, hemen bilir. <gülüyor> oh, o oh hâde ateşin içine atılacak olan mı hayırlıdır, yoksa kıyamet günü korkusuzca gelecek olan mı? Siz dilediğinizi işleyin çünkü o ne yaparsanız hakkıyla görendir. gören görendir, gülen, işti devam, hep olur. <gülüyor> Ayetlerimiz hakkında sapıklara düşenler, o zikre, yani Kur'an'a, o kendilerine gelince edenlerdir. İşte bunlar şüphesiz bize gizli kalmazlar. Halbuki o gerçekten sarp bir kitaptır. O sarp kitap dediği de, saklı, de yani bunun bir benzeri falan yoktur. Saklı, benzeri falan yoktur bunu. E, dünyada eşi, emsul olmayan tek kitaptır. Sartlığı o. Ki ne önünden ne ardından ona hiçbir batıl yanaşıp gelemez. Batıl olmuş, vakti geçmiş, ne önden gelecek içine ne de geçmişte Bunun zamanı geçmiş değildir. Her şeyde, her zamanda bu kitap hakimdir. Bütün kainatın hamd ettiği o yegane hüküm ve hüküm sahibi Allah'tan indirilmedir. Kur'an'ın hükmü hiçbir zaman geçmez. Hakkında ne söylerlerse söylesinler Kur'an'ın Hükmü hiçbir zaman geçmez ve alemlere rahmet olarak indirilmiştir. Ve Allah aleme rahmet olanı inmiştir bu. Aleme Hazreti Peygamberimiz alemlere rahmet biz seni alemlere rahmet olarak indirilmiştir. Hiçbir peygamberine böyle söyle demiş, sadece onu söylemiş. Onlar kavimlere indi. Bu alemlere, biz seni alemlere rahmet olsun yarabbim. İlevlâk e Allah'a mevcut, yasumlu i̇şte Allah öyle ilahi vardır. Habibim sana senden evvelki peygamberle de söylenmiş olandan başka hiçbir şey söylemiyor. Bunu eve okudum. 6 tane sure, aşıklar birbirine tıkladık bazı farklarla. O, peygamber hayatını anlattık 5-6 sure. Aynı, bütün peygamberlere teklif e de yapılan teklif aynıdır. Hazreti Muhammed'e yapılan teklif aynıydı. Zaten Allah teklif, teklif etmediği hiçbir kavme azap etmez. Ben peygamber göndermediğim bir kavme azap etmem. Şimdi herkes azap hak olduğuna göre, yani kezap kitap soracağına göre demek ki her insana da peygamber Ne Kutuplu insan varsa onu da gönderilmişti. Patagonya'da insan varsa, onaki, Antalya'daki insan varsa onu da mutlaka peygamber. Çünkü insanın hepsi de hesabı çekileceklerdi mutlaka. Şüphe yok ki senin Rabbin hem mutlak bir marifenin marif marif yani mutlak olarak bir af. Af bu var muhafırat, at demektir. Mutlaka hep var. Hem de çok acıklı bir azap sayılır. Affedeceği gibi azapta verecektir Yani halkın söylediği gibi cennet daha, cehennem daha. O halkı seçecek olan, seçecek olan da sensin. Cenneti gene sen seçeceksin, cehennemi gene sen seçeceksin. Allah bu seçtiğine göre efe icazatına veya mükafatına verecektin. Hani derler ya, insanın cehennem odununa kendi odununa, sırtına kendi cehenneme getiriyor. Allah, Allah sana zor azap vermiyor, Allah sana zor mükafat vermiyor. Ne yaptıysa onun karşını veriyor. Gayet açık, gayet açık. Rabbin hem mutlak bir muhabire sahibi, ya, yani af, hem de çok açıkta bir azap sahibi layık olanlar layıklar çektir muhakkak ki. Eğer biz onu yabancı bir dilden bir Kur'an yapsaydık, muhakkak ki ayetlere açıklanmalı değil miydi? Yabancı bir dil. Şimdi burada e, 78 diyor. Açıklanıp da biz anlamalı değil miydik? Evet. Ama Kur'an Arapçası ama, açıklama ihtiyacı var, mealleri var, efendim, tefsiler var, açıp okuyun. Araba mensup bir muhatap. Yani bir Arap yani. Arapça olmayan bir Kur'an mı diyeceklerdi. Arapça indi. Yine de yapacaklarını yaptı peygamber'e böyle karşı. Diyecekti. onlara söyle. O ku o Kur'an, imanlar iman edenler için mahz hidayet benzer benzer. Hidayet ve şifadır. İman etmeyenler içince kulaklarında bir ağırlık vardır. Ya duymuyor, ya işitmiyor bir yerde yanlış yanlış anlıyorlar. O Kur'an bunlara karşı bir körlüktür. Sanki uzak yerden çağırlıyorlardı. Hz. Peygamber onlar Kur'an'da açık açık açık açık hepsini tefsir etti. Esade bunu okumaktan kalmadı. Manasını açıkladı. Biz de bunu bak Türkçe manası okuyoruz dedikler. Aslında okumuyoruz, Türkçe manası okuyoruz. Açıklamaların manası. Daha da açıklamalar var bu. Bu da büyük bir açıklama değil açıklamalar var. Şurada kokunan bir ayeti bir bir sayfa, iki sayfa açıklamışlar. Var, ona da var. Ant olsun ki biz Musa'ya o kitabı verdik. Yani Tevrat'ı verdik. Ve onda da itiraf edildi. Tevrat'a da itiraf edildi. Kur'an'a itiraf edildiği gibi Tevrat'a da itiraf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş olup bitirmişti bile şimdi Müslüman dedi Allah vaat etti ben cezalarınıza temmîl ederim geçip giderim iki apartmanda hemen verim Allah sözünden duruyor hani o tevrat karşı tevratı tevratı itiraz edenler Allah'ın bu sözü olmasaydı, o anında kahvılık bitmişlerdi, Kur'an-ı Kerim ayına. Allah'ın kitaplarına itiraz edenler, o anda kahvılık bitmişlerdi. Ama Allah'ın vaadi varken günahlarınızı tembih eder, yani geriye bırakır. Belki hani peşven olursunuz da, vazgeçersiniz bu itirazlardan, vazgeçersiniz de, Edip, geri geliyor görüyor. Hemen cezayı vermiyor. Eğer o sözü alan olmasaydı, Allah hemen o, onda, o, o da, e de, e, anda, o kervanede, incine de, Kur'an'de, zebra'da itiraz edeni hem o anda yok ederdi. Ama Allah'ın verdiği söz var. Ben günahları se vereceğim cezayı temizdir parçaları, geliyor, geri, geri tarım. Ama ne, ne, ne kadar geri atar, onu ne bilmem. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, yani temin eden sözü geçmiş olmasaydı aralarında iş olup bitirilmişti bile. Onu, ondan ceza çoktan verilmişti. Ama sözü var Allah'ın. Herhalde onlar bundan şüpheci bir tereddüt içindedirler. Ondan benim seçime ya bilmiyorlar Veyahut da yapar mı diye Şüphe ediyorlar Kim iyi amel Ve ha Harekette bulunursa Bu kendi lehine İyi, iyi hareket edene Kendi lehine Kim de kötü ederse Bu da kendi aleyhinedir Yoksa Rabbim kullarında zulümkar Zülümkar değildir Zülümkar zulmeden demektir Allah kullarına zulmetmez. Zaten Allah'ın, Allah'ın vasıfları vardır. Ne dedi? Geçen geçiyor. Huliyet, huliyet vasıfları. Allah'ta da zalim vasıflıktır. Allah Allah'ta zalim vasıflıktır. Allah Zulümlü münezzehtir. Sen istersen verin, bir başka. Ama hala hiçbir kunesi yok. O saatin kıyamet saatin. Dün dün dün kıyamet saati <gülüyor> <gülüyor> kıyamet. Aptal bir getir beni. Yok, kalkdırmış. Yok 11 gece kıyamet koptuk diye beklediler. Bir de şey geri sayım yaptılar dedi kimi de turcu ziyadeç çekiyor kıyafet şey. görmek için evet, şey. efendim şöyle bir şey diyorlar ee e. Allah kıyamet saatini en gücüyle kuru Hz. Muhammed'e dair bildirmemiştir veyahut da bildirdiyse de ondan söz almıştır açıklamışım <gülüyor> alametlerini bildirmiştir dedi Alametler var. Evet, evet. Ama zaman alametleri ne zaman? Şimdi der ki mesela dünyada bir tek Müslüman kal, kalıncaya kadar, ya biri, biri, bir tek biri kalınca kadar kıyafet kapatmayacak bir. bir. de bir, bütün dünya Müslüman olacak, bir de orada var. ha şey. Var. Ama arkasından. O arkasından herkes kitaplar. Ama kaldırdı. bir şey daha var. Bir şey daha okumadın galiba sen. Bütün Müslümanların kıyamet üç sene ber temizleyeceğim diyor, hiç Müslüman kalmayacak. Evet, işte o sonradan işte Müslümanlar e, kıyamet Müslümanlar, Müslümanlar görmeyecek. Kur'an diyor rabblara kaldıracak. Kıyamet öykü korkunç Müslümanlar görmüş. Şimdi yok edilirken de Kur'an kalmayacak, sahipleri alınacak. Onu onu, onu, onu onu geçen bir mevzu şekil anlatayım. Arkada e, bir çubuk arkada çubuk aslında bir bunlar bilendi hoca vardı. Ay işte ben de Sonra da banka yok yok, yok oldu. Neyse bunun çok büyük bir şeyse Camiye camiaya töpendik Hacı Bayram Bey'e. Ah Elvan Hasan'a camiye Anıl Emruca ayakta aidiz. Tıktım tıktım dolar ön için. Bir gün gene ben de dentir yakışıyordum. Bir de onu persone giderdim. bir gün cemaat anlatıyor. Gene Hz Peygamber cemaatini toplamış, onlara vaadiyken Hazreti Cevbe geliyor. Hazreti Cevbe ancak beş alt defa asli hüviyetiyle gelmiş. Asli şekliyle, dört yüz ile beraber, yere güven sığmayan bir birkaç defa gelmiş. Başka zaman normal bir insan şeklinde gelmiş cemaat onu tanıyor. İşte geniş Hazreti Cevbel geldi dedi. Geldi, vereceğini verdi. Giderken, de, ya ya Cevbel, biraz bekle diyor. Buyur ya, sonra. Diyor ki, benden sonra dünyaya muhtat olan ziyaretler, yani kadir gecenin yapın, iner ya, bunlar muhtat ziyaretler yani, peyecan yapın ziyaretler. Bunların haricinde Vazifeli olarak dünyaya gelecek misin? Diyor. Geleceğim ya Resulallah. Nedir vazife? Efendim, ben sizden sonra dünyaya 10 defa daha geleceğim. Dünyayı tutan 10 tane var. direk var. Her girişimde bu dileklerinin birisini götüreceğim. En son, sen dediğin gibi Kur'an-ı Kerim. Ya baş yakarlar ya Rabb'i. Beni sen bu insanlar indirdin. Ama bugün hiçbirisi beni açıp da okumuyor. Hepsi beni güzel korporal hapsetti, duvarsta. Beni al. Allah buna tepki yazsın. Hadi kulağasmışak, aldırmış hani emri cebine. Ama bir gün sonra yağmacılar art artınca dayanmayacak. O son lirada dünyanın altına çekecek. Şimdi buna, bunu sakın dünyanın altına, ondan direk var zannetmeyin. Manevi direkler bunlar. Peki soruyor Hazreti Peygamber, ben, bu direkler de şimdi bunlar ne direk bir son zannederlerdir. Nedir bu direkler? Diyor ki, on direk şunlar, diyor. aklıma kaldık ödeler. Bir, insanlar arasında saygı kalmayacak. Birbirlerine karşı saygı kalmayacak. Şimdi, sorayım ben size şimdi, acaba o saygı var mı insan arasında? Saygı şimdi şuradaki cemaat, şuradaki insanların topluluklarına, arasında kalmış başka bir saygı var. O da bilgileri için. Karı koca arasındaki e, sevgi ve saygı kalmayacağım. Evet. Çok şükür o da, nerede karı koca bilmiyor. Çocuklarla aile arasındaki bağı ana babanın çocuklara karşı olan sevgisini halp Belki Türkiye'de diyoruz ama başka bir yerdeyim. Şu on sivilcasına koyacağım. Tam koyun. koyuyor çocuk. ne yaparsın yap diyor. çocukların ana babaya tabii, o, olur, o da olmayacak kadar karşıyoldu. Benim paranın Bereketini, başta, bereketi kaldıracağım diyor. Bereket var mı şimdi? Şeyde. Demek gibi şey yok. Paranın bereketini kaldıracağım diyor. Paranın değeri kaldıracağım. Para, çubal para, değer yok. En sonunda işte Kur'an kaldıracağım. Daha önce birkaç bakmak bakmakla konuşacağım çocuklarım. Ee, en sonunda Kur'an'ı kaldıracağım. Kur'an'ın kalkması ile ne kapatacağım bir tek vereyim biri. Tek vereyim altın dedi. Biri en son biri de kalkmadan diyor. Kıyırdı kapak diye. O birin hatırdan. İnsan hayır talep etmekten kusulmaz. Ona bir şey dokunuyorsa, bakarsın ki, o şimdi Allah'ın fazla rahmetinden ümidini kesmiş, ümitsiydi açığa duruşuyor. Şimdi biz Allah'ın bereketine, fazla keremine normal bir şey mi sanıyoruz. Yani bu var, olacak muhakkak var, düşünmez ki bu insanın fazla, insan yapma iyi, iyi haller nereden geliyor? Neden? Saki bu bizim hazırlanmış bedavide bir şey bu ortada var. Bu mutlak bizim bizim diyoruz. Ama bu kesiyelim. <gülüyor> Bunun size vermediğim zaman da siz bağırıp çağırıyorsunuz. Öyle. Bu idneyi kesmek artık. Ümitsiz aşağı bu muştu niye vermedi? Niye vermedi? Dost. Sonra sormaya başlar. Peki verirken iyi de şimdi kötü oldu verirken şükür etmediğini ama vermezse var, kötü onun için var. Demek ki, verilenlere hep şükretmek etmek lazım, hamd etmek lazım, hamdullah, şükürler. Hep söylerim ne şükür, doğmadan evvel bize verilenler için. Doğmadan evvel Allah bize bazı şeyler, hasretler verdi. Doğdu sakat değil, şükürler, aklımdan fikrimiz var hiç hiçbir şey yoksa değil. Buna şükür etmek lazım. Bir de doğduğundan sonra işte hepimiz meslek sahibi dezayar oturuyoruz her şeyimizi yapıyoruz. Buna da hamd etmek lazım. İkisi bir de yapmıyorlar. Şükürler, hamleler. Hiç unutmayın. Alt olsun ki Allah burada antı, yemin ediyor. Her yerde etmez. Ha, ha. Ant olsun ki şayet ona dokunan bir sıkıntıda, insanlara bir sıkıntıda. Sonra kendisine bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Ya, normal kabul ediyoruz. Demek ki biraz bir pek bir şey yok. Ama kıyametin koparacağını zannetmiyorum. Ant olsun ki Rabbime döndürüp götürürsen bile hiç yoksuz onun nezdinde benim için daha güzel hal vardır derler. Ha, buradan nasılsam iyiyim, güzelim, rahatım. Oraya ile gittiğim zaman da gene rahatsızım diyor. Nasılsın, emin misin? Emin misin yani? Emin, emin olduğum miyim? Fakat biz an olsun, yine yemin diyor, o küfbedenlere nere yaptıklarını elbette haber vereceğiz. Zaten söylüyor da Kur'an'da birçok yerde söylericeğiz. Onlara antonu en çetin bir atabla tattıracağız. Yani burada iyi iyi hayatım var, orada da rahat edeceğim, cennette uzan yatacağım falan diye bir şey yok Böyle bir şey bekleme. Ya buradaki yaptıklarını hesabını orada vereceksin insana nimet verdiğimiz vakit şükürden yüz çevirir. Nefsi ondan uzaklaşır. Ona bir şey dokunuz zaman da ise artık o bol bir dua sahibidir. <gülüyor> <gülüyor> Habibim de ki şimdi emir. Allah'ın peygamberi emir. Ne? Eğer Kur'an Allah nezdinden gelmiş de sonra siz ona kür etmişseniz, Allah da indi Kur'an. Ama biz ona reddediyoruz. Çünkü bizim aramız küf, madde küfür değil. Reddetmek Kur'an'ı saymamak küfürdür. Küfürdün kafirdir. Bana haber verin. Hak'tan uzak muhalefette bulunanın ta kendisi olan sizden daha sapkın kimdir? Yani Kur'an'a karşı muhalefette bulunandan daha sapık kimse var mıdır? apaçık meydanda, Allah'tan geldiği meydan. Ben, ben indiriyorum diyoruz. Hazreti Peygamber emir veriyor. Bunu bunu söyle. Bu Kur'an'ı Allah'tan geldiğine inanmayan kimseden başka sapık insan vardır. Apaçık belli. Gerek afakta, göklerde, hukuklarda, gerek kendi nefislerinde, İçimizden, Ayetlerimizi yakında Onlara göstereceğiz. Hep Allah bunu tehdit ediyor. <gülüyor> Göstereceği, Kıyımatı anlatabilir. Göreceksen, Ne olacak? Nihayet onun hak olduğunu şüphesiz, Kendileri de Apaçık meydana çıkacaktır. Rabb'in Her şeye şahit olması, Her şeye şahit olması, sana kafi değil mi? Rabbin her şeye şahit olması Sana kafi değil mi? <Gülüyor> Demek ki Allah en büyük şahidimiz. Her şeyi görür. Şurada birbirinin yaptıklarını görmeyebilir ama gören O. Bize birim birim haksızlık etse görmeyebiliriz ama O görür. Bunu o mı Gözünü aç. Muhakkak ki onlar Rabbine kavuşmaktan bir şüphe içinde derler. Gözünü aç. Tekrar o hakikaten her şeyi çep çevre kuşadandır. Onlar hepimizi almış bir çember içerisinde. Orada hepimiz hakkında bir şey var. Biliyor saklanacak bir şeyimiz yoksa, ya saklayamazsın da o alimdir. Her şeyi bilir, o her şeyi görür, her şeyi işitir. Ve de her düşündüğünde, içinde neler düşündüğünde bilir. Niye? İçinde çünkü o kolaydır. O hiç insan içine çıkmaz. Bir ayete ben içindesin, ne yapacağını zim, ne yapan, beşinizim diyor. Siz sizdeyim diyor. Birkaç kere okuduk. bu şekilde bu söylede bitti. Bir tek söylemek şura şura suresi kaldı. Yer üçüncü cilde daha eve okumuş. Sizde arkadaş yok burada? Bu birkaç kişi arkadaşınız var. Daha eve Kur'an biz, Kur'an sondan başladık ayetler daha kısa. Ama Mekki ayetler, Mekke'de indirilmiş ayetler kısa fakat çok kuvvetli ayetler. Gayet çok güçlü, ayetler, ayet. Tabii ayetler. Halbuki peygamber yani Medine'ye Medine'ye göçtükten sonra inayetlerin çoğu da sosyal, şehir anlatıyor. İnsanlar arasındaki münasebetleri yapıyor. Peki. Şu andaki e, Kur'an'daki, an şu andaki ayetler mekiit çoğul. Eee, anlatıyor. Kıyanetle ne önemi olduğunu anlatıyor. Bu nedenle onlarda kısık kısık olduğu için ve de e, daha anlatmak kolay. Onları arkadaşlar anlatarak. Sonra başa geçeceğiz. Bugün de e, sondan bir evetine geldik. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Zaten Türk çöpüyüz ama anlaşılmayabilir. İçinizde bukte kalmasın. Tekrar soruyorum var mı anlaşılmayan bir şey var mı? Yoksa hep var.